Türkçe Peri Masalları Üç Küçük Domuzcuk Bir varmış bir yokmuş. Anneleriyle yaşayan üç minik domuzcuk varmış. Sevgili yavrucuklarım artık hepiniz büyüdünüz, kocaman oldunuz. Artık kendi yolunuzu bulmanın vakti geldi. Artık size bakacak durumum yok. Anneleri yol için biraz harçlık verdi onlara... Yeni bir şehre gidip kendi yuvalarını kuracaklardı. Üç küçük domuzcuk hep birlikte evden çıkıp yola koyuldu. Karanlık çökünce kocaman bir ağacın altında mola verip gelecekte ne yapacaklarını konuştular. Elimize böyle bir fırsat geçmişken kendimizi gösterelim. Farklı yönlere gidip kısmetimizi bulmaya bakalım. Evet, kendi gücümüzle ayakta kalabiliriz. Üçüncü domuz en zekileriydi ama yollarını ayırmaktan yana değildi. Kardeşleri saf ve iyi niyetliydi. İnsanlar onları rahatça kullanabilir, başlarına her türlü iş açılabilirdi. Kardeşlerim ben sizinle aynı fikirde değilim. Birlikten güç doğar. Bu gücümüzü hiç bozmayalım derim ben. Hep böyle laflar ediyorsun bize. Neyi yapıp neyi yapmayacağımızı biliyoruz biz. Doğru. Ama artık annemizin biricik yavruları değiliz biz. Tamam, haklısınız. Hepimizin işine yarayacak bir fikir geldi aklıma. Ha? Kendi evlerimizi yapıp kendi başımıza yaşayalım. Kimse bir diğerinin işine karışmasın. Kardeşim çok güzel konuştu. Son sözünü söyledi. Hayır durun, daha sözümü bitirmedim. bizi yakına kuralım. Böylece birimizin başına bir şey geldiğinde birbirimize yardım ederiz. Evet, kardeşim doğru söylüyor. Peki, tamam siz haklısınız. Ama benim başıma bir dert açılacağını hiç sanmıyorum. Sabah olunca işe koyuldular. Ev yapımı için gerekli malzemeleri toplamaya başladılar. Saman ev yaparsak daha ucuza mal ederiz. Hem inşa etmesi çok kolay. Artan parayla da kendime yatacak güzel bir yatak satın alırım. Sonra oradaki bir köylünün yanına gitti. Köylü kardeş, köylü kardeş, yapacağım ev için sizden saman almak istiyordum. Tabii ki alabilirsiniz. Köylü samanını ilk gelen domuza sattı. O da neşeyle evini yapmak için yola koyuldu. İkinci domuz yolda giderken bir oduncuya rastladı. Aa, sazlardan bir ev yapsam çok daha ucuza mal ederim. Hem artan parayla kendime güzel bir yatakta alabilirim. Oduncudan sazları alarak hayallerindeki evi yapmak için yollara düştü. Ne var ki üçüncü domuz tuğlalardan son derece dayanıklı bir ev yapmak niyetindeydi. Döşekte uyusam da olur ama... Uzun yıllar beni idare edecek dayanıklı bir ev yapmak istiyorum ben. Oradaki dükkana girerek kendine tuğlayla çimento satın aldı. Gün sonu ererken bir araya gelip hepsi birden ev yapmaya koyuldu. Birinci domuz sabaha karşı evini bitirmişti. Ne kadar iyi bir ustaymışım ben. İki kardeşimden de daha önce bitirdim evimi. Şimdi şöyle sıcak bir çay içip evimde yorgunluk atacağım. Ne kadar çabuk bitirdi evini böyle. Ama akşama kalmaz ben de bitirmiş olurum evimi. Evini akşama dek bitirmek için var gücüyle çalışmaya koyuldum. Ben evimi sazlardan yaptım. Saman bir eve göre çok daha dayanıklı oldu. Artık gönlüm rahat evimde güzel bir uyku çekebilirim. İki kardeş evlerini çabuk bitirmişti. Ama üçüncü domuzun böyle bir şey aklından bile geçmiyordu. Hala evinin temelini kazmakla meşguldü. Sabah kardeşleri <gülüyor> evden çıkarak yanına geldi. İkisi de gülüyordu. Ne oldu kardeşim? Evi bitirmekte zorlanıyor musun yoksa? Daha işin başında bana gelecektin. Evimin çok dayanıklı olmasını istiyorum. Yıllarca ayakta kalsın, her türlü havada, her türlü afette dayansın istiyorum. Bizim evlerimize dayanıksız mı diyorsun? En dayanıklısı seninki mi yani? Üçüncü domuz kardeşlerinin sözlerine kulak asmadı. Bütün dikkatini işine verdi. Tuğlaları teker teker dizerek evini bir haftada tamamladı. Aradan günler geçti. Evlerinde mutlu bir hayat sürüyorlardı. Ama bir gün hain bir kurt domuzları görünce hepsini mideye indirmeye karar verdi. İlk eve gelince kurt kapıyı çaldı. Küçük domuz, küçük domuz hadi aç kapıyı. Hayır, hayır. Boşa uğraşma. Hayatta açmam sana o kapıyı. Zaten bir üflemelik canı var evinin. Tek nefesimle dağıtırım evini. Benim evim çok dayanıklıdır. Hiçbir şey yapamazsın. Bu sözleri duyan kurt, olanca nefesini ciğerlerinde toplayarak, bir anda evin üzerine üfledi. Önüne gelen her şeyi silip süpürdü. Domuz da yuvarlana yuvarlana, öbür kardeşin evine kadar gitti. Ne var, ne oldu? Neden evime yuvarlanarak girdin? Korkudan ödü kopan kardeş masanın altından bağırdı. Kapıyı kapat! Çabuk kapıyı kapat! Gözü dönmüş bir kurda yem olacaktım az daha. Şimdi buraya geliyor. Aa! Kardeşi koşa koşa gidip hemen kapıyı kapadı. Bütün sürgüleri çekti. Kurt kapıya dayanmış bütün gücüyle vuruyordu. Küçük domuz, küçük domuz izin ver içeri gireyim.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 Domuz bir de baktı. Başının üzerindeki çatıdan da, duvarlardan da eser yok. İkisi de canlarının derdine düşmüştü. Koşa koşa üçüncü domuzun yanına sığındılar. Neyiniz var sizin? Nedir sizi korkutan şey? Hain bir kurt evlerimizi nefesiyle darmadağın etti. Şimdi buraya gelip senin evini de dağıtacak. Kaçalım buradan annemizin evine gidelim. Evimin tek bir tuğlasını bile uçuramaz. Ben ona gösteririm gününü. Geleceği varsa gelsin. Siz şuradaki raflara saklanın kardeşlerim. Eğer beni alt edip yiyecek olursa sakın oradan çıkmayın. İki domuz raflara tırmandı. Çok geçmeden kurt kapıya dayandı. Bütün gücüyle vurmaya başladı. Çek git buradan seni çirkin kurt. Beni evimi yıkıp dağıtamazsın. Ne kadar güçlü olduğumu bilmiyorsun. Bir üflemelik canı var evinin. Kardeşlerinin evlerini dağıttığım gibi seninkini de dağıtırım. Öyleyse dağıt da görelim hadi. Nefesini boşa harcamış, boşa uğraşmış olursun. Bu sözleri işiten kurt olanca nefesini ciğerlerinde toplayarak bir anda evin üzerine üfledi. Ama hiçbir şey olmadı. Nefesini yeniden toplayarak bir kez daha üfledi. Tek bir tuğlayı bile yerinden oynatamamıştı. Defalarca denedi ama sonunda nefessiz kalarak yere kapaklandı. Çok geçmeden yeniden ayağa kalktı. Geri geri giderek bütün gücüyle kapıya doğru koştu. Bunu gören domuz fıçıdan indi. Hepsi sırtlarını kapıya vererek bekledi. Kurt bütün hızıyla koşup kapıya omuz attı. Üçüncü domuz usulca kapıyı açınca... Yerde yatan hain kurdu gördü. Görür görmez de kapıyı sürgüledi. Kurt yerde yatıyordu. Ne kadar uğraştıysa evimi yıkamadı. Bize evinin kapısını açmasaydın şimdiye çoktan kurdun midesini boylamıştık. Evet doğru diyorsun. Canımızı sana borçluyuz. Ama ikiniz burada olmasaydınız kurt gelip beni yiyecekti. Kapının arkasında hep birlikte durduğumuz için giremedi içeri. Aslında sen haklıymışsın kardeşim. Birlikten kuvvet doğarmış. Bundan böyle hep birlikte yaşayacağız ve hiç ayrılmayacağız. Ancak o sırada kurt kendine gelmiş, yeniden kapıya dayanmıştı. Sizi alçak kardeşler. Ben sizi bugün nasıl olsa yiyeceğim. Sonra bir çırpıda çatıya çıktı. Niyeti bacadan içeri girmekti. Ancak domuzlar kurdun çatıda dolaştığını duymuş, niyetini anlamışlardı. Üçüncü domuz hemen gidip şöminedeki odunları yaktı. Kurt düşüp devrilmeden vardı oraya. Bacadan içeri girmeyi de başarmıştı. Ama ayağa kayınca bir anda kendini yanan odunların arasında buldu. Üç küçük domuzcuk da ondan sonra mutlu bir hayat sürdü.